Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Asil kardeşlerim Medine Peygamber Efendimiz'i bekliyordu Kalplerde Sevinç dalgaları vardı Alemlere rahmet olan geliyordu Günlerce evlerinin damlarında Ağaçların dallarında Sevgilinin yolunu gözlüyorlardı Her gün sabahın erken saatlerinde Kuşluk bitene kadar bekleşiyorlardı. İkindi sonrası tekrar evlerinin damlarına, ağaçların dallarına çıkıyor ve gönüller sultanını bekliyorlardı. Bir gündü. Yine beklemişlerdi. Kuşluk vakti geçiyordu. Güneş etkin bir şekilde bastırıyordu. Çaresiz ve hüzünle evlerine giriyorlardı. Öğle vakti yakındı. Bir ses dalga dalga yayılıyordu. O geliyor, Muhammed geliyor... Allahu Ekber, Allahu Ekber o geliyor. Evlerin hüznü bir anda sevinç dalgalarına dönüveriyordu. Medine'ye üç buçuk kilometre olan Kuba köyüne dalga dalga koşuyorlardı. Attılar, yayalar, sevinç yüzgarlarıyla uçuyor gibiydiler. Haberi ilk duyanlar suretle gelmişlerdi. Herkes onu görmek, onunla konuşmak, ona yakın olmak istiyordu. Öyle sıcağıydı. Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir Efendimiz bir ağacın gölgesinde oturmuşlardı. Medineliler bir an şaşkınlık yaşadılar. Birbirlerine baktılar. Peygamber hangisiydi bilemediler. Hiçbiri de daha önce Peygamber Efendimiz'i görmemişti. Resulullah hanginiz diyemediler. Böyle bir sorunun garip olacağını düşündüler. Şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gençler hallerini, hatırlarını sordular. Bütün dikkatleriyle peygamberin kim olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Güneşin ışınları ağacın gölgesini küçültüyordu. Derken biri kalkıyor, ağaç dallarıyla diğerine gölgelik yapıyordu. Gençler rahatlıyordu. Resulullah'ın kim olduğunu anlıyorlardı. Az sonra da Medeneli müminler geliyordu. Resulullah'ın gül cemali gönüllere sarkıyordu. Gönüller tam bir bayram sevinci yaşıyordu. Sevinçten gözyaşı dökenler, birbirleriyle kucaklaşanlar tam bir mutluluk iklimindeydiler. Peygamber Efendimiz Medine'nin bu asil insanlarıyla biraz sohbet etti. Haller hatırlar soruldu. Daha sonra Peygamber Efendimiz devesine bindiler ve Kuba'ya yürüdüler. Kuba'ya varınca Medine'nin eşrafından Gülsün bin Hindin davetini kabul etti. Ve onun evine yerleşti. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlara biraz sohbet ettiler. Sahabe-i kiramın içinde birini arıyor gibi yer yer arayan bakışlarla toplumu tarıyordu. Belli ki Peygamber Efendimiz birisini arıyordu. Hazreti Esad bin Zürare'yi göremiyordu. O meclisin içinde Esad bin Zürare yoktu. Peygamber Efendimiz ikinci Akabe biyatında İki kişiye Medine'deki Müslümanların işlerini yürütme, yönetimlerini üstlenme görevini vermişti. Onlardan biriydi Esad bin diye radıyallahu anh. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Esad bin Zürare'le görüşmek, Medine'li müminlerin durumlarıyla ilgili bilgiler almak istiyordu. Soruyordu Esad bin Zürare niçin gelmemişti. Sahabe-i kiram Esad'ın hazireşli olduğunu, evsilerle bir kan davasının bulunduğunu, bu nedenle buraya giremeyeceğini söylüyorlardı. Her şeyde bir tedriyecilik vardı. Merdivenler basamak basamak çıkılırdı. Onların dünkü hayatlarında derin bir kavmiyetçilik vardı. Kavmiyetçilik uğruna nice savaşlar yapmışlardı, nice kanlar dökmüşlerdi. Toplumun öncüleri bu savaşlarda canlarından olmuşlardı. İşlerinde, gönüllerinde derin yaralar vardı. Yaraların iyileşmesi zaman istiyordu. Hakikati özümsemek zaman istiyordu. Düşünmeyi, tefekkür etmeyi gerektiriyordu. Kamiyetçilik bir üstünlükmüş gibi onların gönüllerine yıllarca oturmuştu. Gönüllerinin kalelerine sinmişti. Şimdi İslam'la şereflenmişlerdi. İslam'ın yücelini yüreklerinde duymuşlardı. Ama derinlerde olan yaralar zaman istiyordu. İslam'a yürüyüş başlamıştı. İslam'a teslim olmuşlardı. İmanda derinlik olacaktı İman ettiklerinde derinlik vardı Hem de sonsuza uzanan bir derinlik vardı Ayette öyle buyuruluyordu Allahu Teala gerçek anlamıyla Alimlerin derin bir haşyet içerisinde olduklarını beyan ediyordu Her kapı açıldığında bir mana öğrenmek vardı Ama kapılar bitimsizdi Peygamber Efendimiz iki günü eşit olan ziyandadır buyuruyorlardı Beşik'ten mezara kadar daima bir yürüyüş vardı Derinleştikçe derinleşmek vardı Bir fizik bilgini öyle diyordu Ömrü fizik ilmine vermişti Bazı buluşlara imzalar da atmıştı Nice fizik bilginleri onu fizik biliminin sonuna varmış zannederlerdi Ama o öyle demiyordu Onun dediği şuydu Geldiğim nokta henüz kumsallardır Önümde ise koca bir derya vardır bir ömür ancak deryanın kumsallarına ulaşabildim diyordu. Onlar dün bütün varlıklarıyla kavmiyetçiliğin bataklığına gömülmüşlerdi. Bataklıktan bedenlerini kurtarmış olabilirlerdi. Ama bütün varlıklarıyla cahiliye düşünüşünden arınmaları tediricilik gerektiriyor, zaman gerektiriyordu. Hz. Esad bin Zürer'e bir an evvel sevgiliye gelmek istiyordu. Ama bu mümkün değildi. Evsler'in egeman olduğu bir mahalleye girmek nasıl mümkün olacaktı? Geceyi bekliyordu, karanlık olunca başını örtüyor, tanınmayacak bir halle Resulullah'ın yanına geliyordu. Niçin böyle yaptığını ve niçin geciktiğini de anlatıyordu. Ama bu sorunun hemen çözülmesi gerekiyordu. Çözüm belliydi, güçlü bir ailenin himayeye almasıydı. Peygamber Efendimiz Evsler'den bunu yapmalarını istiyordu. Efsiler ise ey Allah'ın Resulü onu sen himayene al dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Esad bin Zürare'yi himayesine aldığını ilan ediyor. Böylece sorunu çözüyordu. Peygamber Efendimiz Kıba'da Gülsüm bin Hindim evinde kalıyordu. Gece istirahat için bu eve geliyorlardı. Gündüzleri ise bekar olan Sa'd bin Heysem'in evinde oluyordu. Görüşmeleri, sohbetleri Sa'd'ın evinde yapılıyordu. Medine'li müminler peygamber iklimini yaşamaya başlıyorlardı. resul Ekrem'in ruhlara şelale gibi akan doyumsuz sohbetlerini dilliyorlardı Sohbetlerin insanın hayatında nedenli etkin olduğunu şimdi anlıyorlardı. Kelimelerin gönülleri inşa ettiğini derinden duyuyorlardı. Tuğlalar, binalar inşa ediyordu. Kelimelerle gönüller inşa ediliyordu. Gönülleri inşa ise ancak gönüllerin sultanı tarafından olabilirdi. Kuba'da Müslümanlar daha önce namazlarını cemaat halinde kılıyorlardı. Namaz mahalli olarak Gülsüm bin Hidm'in evinin önünü kullanıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu düzlüğün çevresini duvarlarla çeviriyordu. İlk mescidin inşası vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve şerefli arkadaşları tatlı bir hava içerisinde, neşe içinde taşlar taşıyor, mescidin yapımını gerçekleştiriyorlardı. resul Ekrem Efendimiz büyük bir taş almış, biraz zorlana zorlana götürüyordu. Bir sahabi, Ya Resulallah, Anam babam sana feda olsun, elindeki taşı bana ver, ben taşıyayım deyince, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem sen başkasına al buyurarak, Büyük bir neşe ile, neşve ile, büyük bir gayretle çalışıyorlardı. Allah'ın Resulündeki çalışma neşesini gören arkadaşları, Daha bir gayrete geliyorlar, daha bir neşeyle çalışıyorlardı. Mescid, İslam medeniyetinin ilk mescidi oluyordu. Ve ayet nazil oluyordu. Tövbe suresinin 108. ayeti nazil oluyordu. Ayeti kerimede, Muhakkak ki bu bir mescittir. Onun temeli, Medine'ye hicretin ilk gününde takva üzer atılmıştır Aziz peygamberim bu mescit senin için namaz kılmana daha layıktır Bu mescitte son derece temizliği ve nezaheti seven bir cemaat vardır Allahu Teala da çok temiz ve faziletli olanları sever buyuruluyor Müminler özgürlük içerisinde huzur içinde kendi mescitlerinde ve peygamber efendimizin imamlığında namaz kılıyorlardı Kulluğun, varoluşun huzurunu derinden duya duya namazlarını kılıyorlardı. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'e okuyuşu, ayetleri okuyuşu gönüllere olduğu gibi nüfuz ediyordu. Tane tane sakin sakin okuyorlardı. inişler ve çıkışlar vardı. Anlamlar neyi gerektiriyorsa ona göre okuyorlardı. Muşta ayetlerini okurken sesini biraz yükseltiyorlardı. Dalga dalga bir halet yayılıyordu Cennetten esintiler geliyordu Tazir eden Elim durumları bildiren ayetler okurken Sesinin tonu düşüyor Sesi kısılıyordu Yer yer duraklıyordu Ağlamaktan kendini alamıyordu Tam bir Kur'an iklimine giriyordu Ayetlerin anlamlar dünyasını göre Akan bir sesleri vardı Kalpler ayağa kalkıyordu Kalpler buğulanıyordu Gözlerden tane tane damlalar dökülüyordu. Rabbani bir iklim yaşıyorlardı. Namazın huşu iklimine giriyorlardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.